Geçtiğimiz haftaki programda Peygamber Efendimiz'e hicret izninin verilmesi ve hicret yolculuğu mevzu vardı ee, Evet. Fatih Ağabey. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz iki can serberi Efendimiz'in e, yattıkları yatakta ne yapmıştı? Uyumuştu mışıl mışıl. Kendisindeki emanetleri de sahiplerine vermek üzere Resulullah Efendimiz'in emanetlerini yerine getirmesi için Mekke-i mükerremede kalmıştı ve Hazreti Sıddık'e Ekber, Ebu Bekir Efendimizle beraber iki Cihan Serbere Efendimiz Mekkeden ayrılmışlardı. Detaylarını herhalde kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Zaten biliyorlar. Biz kaldığımız yerden hemen devam edelim ve yine hatırlanacağı üzere iki Cihan Serbere Efendimiz Sevir Mağarasına yani Medine istikametine doğru değil de e, daha doğrusu ters sayılabilecek bir istikamete Sebir Mağarası'na doğru ilerlediler ve mağarada bir müddet kaldılar. İnşallah bu akşam o güzel hadiseleri o muazzam hadiseleri beraberce yad edeceğiz, hatırlayacağız. Cenab-ı Hak bu vesileyle muhabbet bağımızı kavi eylesin, muhabbetimizi de ziyade eylesin inşallah. Eyvallah. Hani isadetinden çıkan resul Ekrem Efendimiz doğruca Hazreti Ebubekir'in evine vardı. Kendileri için acele sefer malzemesi hazırlandı ve bir dağarcığa bir miktar azık kondu. Sonra Resul-ü Ekrem Efendimizle Hazreti Ebubekir evin arkasındaki küçük kapıdan çıktılar ve Mekke'nin aşağısındaki güneybatısına düşen şehre 3 mil, takriben 1 saat uzaklıkta bulunan Sevir Dağı'na doğru yol aldılar. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Kibriya Efendimizin kâh önüne geçerek yürüyor, kâh arkasında kalarak yol alıyordu. Efendimiz, ya Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsun diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, önünüzü arkanızı gözetlemek, sizi korumak için ya Resulallah diye cevap verdi. Şimdi, niye böyle yapıyorsunuz diye sual tevcih ediliyor. Buradan hemen hatırlayalım, bizim örfümüzde de, Büyüklerin önüne geçilmez yürürken, insan edep dairesini yani edep olarak bilinen bir kaideyi bir örfü ihlal ediyorsa ancak bunun daha yüksek bir hizmet olma şartı vardır. Onun haricinde böyle bir hizmet yokken hizmette dahi edepsizlik yapmak, edebi ayetsizlik etmek bir hatadır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hiç iki cihan serveri Efendimizin önüne geçmezlermiş. Gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını korumak ve kollamak üzere ve tevazularından ashabının bazen arkalarından yürürmüş cemaat olarak gittiklerinde. Kendi müsaadesiyle o da ayrı bir kaidedir. O da nedir? El emru fevkal edep. Yani emir edebin üstündedir. Resulullah Efendimiz yürüyünüz önden diye Asabına söylediğinde yok yürümeyiz siz buyurun diyecek bir durum olamaz. Demek ki bu yani hicretteki seyir seferde bile bize bazı kaideler tembih ediliyor. Aynı bir tabibin efendim kalkıp da bir hekimin yani bir hastasına vesairesine kolunu kaldır ağzını çıkar gözünü aç kulağını dinleyeceğim sırtını öksür hu, tekrar öksür nefes al gibi bu konuşmaları sair bir zamanda olsa nasıl hekim yapamaz ama hekimlik ve tavabet hizmetini yerine getirmek için bunları yapma mecburiyeti vardır ama neticede bu bile örftür neyin örfüdür? hizmet ederken bile edebi riayet etmek lazımdır Cihan serveri efendimiz hep Ebu Bekir'in kendisinin arkasından geldiği halde hemen yanlarından yürüdüğü halde ki adet şöyledir önde giden zatın ihtiyacına göre bazen sağ arka tarafında bir adım veya iki adım veya diğer taraflarında birkaç adım geriden yürünür edep böyledir vazifesi muhafızlıksa yani onu korumak kollamak meselesiyle sağıyla zaten kılıç kullandığı için diğer tarafında beklenir kalbi doğu taraftadır eskiden komutanlar yanlarında cengaverlerini sol tarafında taşırlarmış hep bunlar şeydir, İslam kültüründe olan güzel örflerdir, adetlerdir. Ben kıymetli dinleyicilerimizin bu nevi malumatı da muhabbetle beklediklerini bildiğimden aralarda böyle izahlar yapıyorum. Katiplik yapan, yazma işlerine bakan kişiler de emirlerin hep sağ tarafında. Adeta kalemleri gibi, sağ elini tutan kalemleri gibi sağında dururlarmış. Bu da bir malumat, berayı malumat arz olunsun eskilerin tabiriyle. Yani malumat olarak kaydedilmek üzere yüksek malumatlarına kaydedilsin, bulunsun diye söylüyoruz. Hz. Sıddık Ekber de bazen önde bazen arkada böyle bir şey içerisinde olunca iki can serveri Efendimiz niçin böyle yapıyorsun dedi, diye sorduklarında o da Ya Resulallah Önünüzde bir yılan olur, bir başka bir şey olur, efendim affedersiniz bineğinizin ürküceği bir şey olur, karşıdan gelen birisi olur veya ardınızdan acaba kim geliyor? Bunun telaşıyla kah ileri kah geri kalmaktayım diyerek Resulullah Efendimiz'e nasıl bir yol, yol arkadaşlığı yaptığını da göstermesi açısından önemli bir hadise. Bizim için, evet. Cuma gecesi Sebir Mağarası'na vardılar. Mağara oldukça ıssızdı. Önce Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Yeri temizleyip düzeltti. Mağaradaki delikleri izarını yırtarak tıkadı. İzar diye uzun gömleğe denir. Onu izar denir. Yani boyundan omuzlardan aşağı ta topuklara kadar inen veya diz altına kadar inen uzun entariye izar denir. Ne yapıyor? O mağaralarda çünkü çöreklenmiş yılanlar olur, akrepler olur, ıssız bir yer olduğu için e, o sıcaktan ne yaparlar? Yuvalarını oraya kurarlar. Sonra avlanmak için ya dışarı çıkarlar veya avların ayağına gelmesini beklerler. Dolayısıyla oyuklar olduğunda ona cuhur veya hucur derler Arapçada. Hani meşhur hadisi şerif var ya لَا يُلْدَغُ mümin min جُحْرٍ مَرَّتَيْنْ وَيَا min حُجْرٍ مَرَّتَيْنْ Mümin bir yılan deliğinden iki kere sokulmaz. Sokulursa ahmaklığına işarettir. Manasına gelen bir hadis var ya. Elini soktun bir şey ısırdı. Tekrar soktun. Yani soktu işte bir daha sokma. Manasına bir insan bir hususta aldandığında bir daha aldanmaz. Teşbih ederken işte o mağaralardaki veya taşların arasındaki yırtıcı veya işte zehirli hayvanların saklanabileceği delikleri kastederek, teşbih getirerek iki can serveri Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ya, heh, işte o deliklerden herhangi bir şey zuhur etmesin diye, Resulullah Efendimiz'e herhangi bir haşeratın, bir hayvanatın tasallutu olmasın diye, Hz. Ebubekir arkadaşça, yol arkadaşı olması hasebiyle ne yapıyor? Üzerindeki elbisenin kenarlarını yırtıyor, böyle bir gümak haline getiriyor ve oralara tıkıyor. Evet. İzarı yetmeyince geriye kalan bir deliğe de ayağını dayadı. Evet neticede kesildi artık diz altına kadar olan kısmını kesti. Daha fazla yukarı çıkarsa artık olmayacak. Edebe de muayir olacak. Ne yaptılar? Bir tane delik gördü o deliğe de mübarek ayaklarını tıkamışlar. Evet. Sonra Fahri Alem Efendimiz'i evet. içeriye davet etti. Resul-i Ekrem içeri girdi ve mübarek başını sıddık ki Ekber'in dizine dayayarak mihman oldu. Evet mihman oldu diyoruz, uyudu demiyoruz. Çünkü uyumak, uyuduğunda gaflete dalanlar içindir. Uykuya dalarlar, bedenlerini istirahat ederler. Halbuki peygamberler, bedenleriyle istirahat ederlerken dahi gaflette değillerdir. Allah'ın semt-i ahadiyetine, tam bir şekilde misafir olurlar. Bir an için, o ahadiyet dalgasına, o denizine bir an için misafir olurlar semt-i ilahiyeye. O yüzden büyükler için uyudu denmez. Çünkü uyku, uyumak ne olursa olsun neticede bir şekilde gafet işaretidir. Evet. Az sonra Hazreti Ebu Bekir deliğe dayadığı ayağında müthiş bir acı hissetti. Yılan ısırması olduğunu anladı. Fakat delikten ayağını çekmedi. Hatta Kainatın efendisi rahatsız olur diye yerinden bile kımıldamadı. Canı öylesine acıdı ki gözlerinden ister istemez yaşaktı. Hani canı yanınca insanın bağırması bir ciğerime işledi derler ya, ciğerime işledi. Ayağından sokuyor yılan. Ve Hazreti Übükir Efendimiz değil bağırma kımıldamıyor bile çünkü iki cihan serbere Efendimiz dizlerine. Başını koymuş ve o şekilde istirahat ediyor. Fakat gözyaşı gelince ne oluyor? Akan gözyaşlarının birkaç damlası mübarek yüzlerine damlayınca Resul-i Kibriya Efendimiz uyandı ve Ne var ya Ebu Bekir diye sordu. Sadakat timsali Hazreti Ebu Bekir Ya Resulallah ayağımı bir şey soktu ama mühim değil. Anam babam sana feda olsun diye cevap verdi. Resul-i Kibriya Yılanın soktuğu yeri mübarek tükürüğüyle mesetti. Allah'ın lütfuyla acı derhal kayboldu ve sıttı ı Ekber şifa buldu. Şimdi tabi burada böyle yazıyor, doğru da. Yani biraz böyle bazı aklın hafsalanın almayacağı şeyleri büyüklerimiz eserlerinden nakederken ederken böyle bu veriyorlar. Yani biraz daha böyle hafif geçiyorlar. Şimdi ayağı soktuğu, ayağını soktu yılan ona tahammül ettiği gözyaşlarıyla gözyaşlarını neticesinde resul Ekrem Efendimiz'e sirayet etmesi ve böyle böyle işte zikredildiği gibi dua etmesi. Değil mi? Böyle yazıyor. i̇mam Kastalani Kastalani bile dünniyesinde ve bazı eserlerde bunu ayrıca şöyle anlatırlar. O çaputlarla Duvardaki delikleri tıkayınca Hazreti Sıddık'ı Ekber bir delik açık kalmış. Hatta birkaç delik açık kalmış. Oradan bir şeyin geldiğini görünce elini diğer delikte görünce ayağını kapatmışlar. Şöyle ayağıyla bir eliyle mani olmuş bir de ayağıyla kapatmışlar. Fakat yılan ayağını sokmuş. Sokmuş ama zehrini akıtmamış. Bunun üzerine şöyle bir malumat var. Hani Derler ya, ister inan, ister inanma diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, yılana hitaben, siz Nuh aleyhisselamdan, inananlara ümmet Muhammed'e dokunmamak üzere söz vermemiş miydiniz? Nuh aleyhisselam sizden söz almamış mıydı? Sen benim kardeşime, benim yar ve yoldaşıma, Nasıl hangi cesaretle bunu yaparsın diye yılanı sual ettiğinde Yılan lisanı haliyle veya kaliyle Peygamber Efendimiz'e şu cevabı vermiş Ben büyük atalarımdan Buraya ahir zaman peygamberi olan senin Teşrif edeceğini duymuştum Ve burada ben seni beklerdim Bir kez olsun yüzünü görmek istedim ama Senin arkadaşın en önce elinle kapattı Öteki deliye gittim ayağıyla kapattı ne yapsam nafile En sonunda seni görmek için Ayağını birazcık ısırdım diyor Ben seni bekliyorum burada seni görmek için Ama zehrimi akıtmadım ya Resulallah Senin cemalini Görmek için diyor Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz O yılanı da güzellikle Savuşturuyor ve Hazreti Sıddık-ı Ekber'e Dua ediyor Efendim böyle şey olur mu E peki tamam Olsun veya olmasın fakat şöyle de bir şey var. Şimdi bu hadi çok duyulmadığı için bilinmiyor. Peki örümcek ağı var birazdan. Güvercinlerin yuva yapması var. Allah'ın gönderdiği örümceğin o mağaranın ağzını e, yuvasıyla kapaması, güvercinlerin yine izni ilahiyle ve ilhamat-ı ile orada yuva kurmasını kabul edenler en azından bu hususta da alimlerin yazdığı sözlere itibar etmeleri lazım. Zira Allah'a itaat edene bütün mahlukat muti olur itaat eder. Hele hele Allah peygamberlerine değil hayvanatın itaat etmesi işte ağaçlar geçerken nasıl eğiliyorlar nasıl taşlar yanından geçerken ente Muhammedur Resulullah diye Hazreti Fahri Alem'e tasdik ediyorlar nida ediyorlar. Bunu da çok görmemek lazım. Evet. O anda Allah'ın emriyle bir örümcek gelip mağaranın ağzına ağını gerdi ve bir çift güvercin ise gelip yuva kurdu. Evet. Bu hayvanlar Resul-i Kibriya ve Hazreti Ebu Bekir'i bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbettarlık etmeye başlıyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimiz'i hane-i saadetinde bulamayan müşrikler fazlasıyla sıkılıp üzüldüler. Derhal, Mekke'nin her tarafını didik didik aramaya koyuldular. Şimdi bu örümcek ağıyla güvercin meselesini birazdan ileride farklı şekilde de anlatacağız. Hatırınızda tutun. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in evine vardılar. Onu da bulamayınca büsbütün öfkelendiler. Mekke'de Resul-i Kibriya Efendimiz'i bulamayınca bu sefer tellal çağırttılar. Demek ki Hazreti Resulullah'ı gücendirirsen sıddıkını da bulamazsın. Demek ki fahri uzaklaşırsan Sıddık'ı da bulamazsın. Her şeyin, bütün güzelliklerin başı peygambere tabi olmaktır. Sıddıkiyet doğrudan de oradan geçer. Şehadet de oradan geçer. Velayet de oradan geçer. Ben Allah'ın sadık bir kulu olayım. Resulullah'a sadık olmadan Allah'a sadık kul olulmaz. Burada ayrıca böyle bir manada var. Evet. Sıddık Nebi'den ayrılmaz, Nebi Sıddık'tan ayrılmaz. Sadık olmak isteyenler Sıddiği makamını makamına ermek isteyenler Allah Resulüne yakınlık kespeden zatlardır ve öyle Olması icap eder Mekke'nin tellalları Muhammed'i veya Ebu Bekir'i bulup getirene Veya öldürene yüz deve Veririz diyorlardı Çok az bir ödül esasında değil mi Evet Cimrilik yapmışlar İçlerinde ne kadar hırsız Cani ve gözü dönmüş varsa Bu ilanı duyunca Kimi eline kılıç, kimi de sopalar alarak Mekke'nin dışına çıktılar ve etrafta koşuşturmaya başladılar. Arayıcılar yanlarına Mütlice oğullarından iki iz takip edici de almışlardı. resul Ekrem Efendimizle Hazreti Ebubekir'in izlerini buldular. Takip ede ede gelip Sevir Dağı'nın eteklerine dayandılar. İzcilerden biri, vallahi dedi, onlar şu mağaradan ileri geçmemişlerdir, iz burada kesiliyor. İçlerinden bir kısmı Ümeyye bin Halef'le beraber mağaranın ağzına kadar geldiler. Şimdi burada bir duralım. Zaten araya da geliyoruz. Araya gelmeden şu son birkaç dakikayı ilk arada şöyle değerlendirelim. İki cihan serferi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kaynaklara göre Mekke'yi mükerremeden çıkışları 27 seferdir saferdir. Bazı kaynaklarda saferin son günü Rebül Evvel'in başı derler. Ama biraz Asım Köksal'ın çok böyle güzel bir tahkikatıyla ve tetkikatıyla çıkan neticeleri fakir. Herhalde daha itimat ediyorum belki ondan. 27 safer. Şimdi 27 safer gecesi ayın daha doğrusu gecenin en karanlık olduğu zamandır. Ayın gözükmediği bir zamandır. Yani iki cihan server efendimiz hem nübüvvetlerini mükemmel bir şekilde ifade ederlerken hem de beşeriyet noktasında üzerine düşen işi en güzel şekilde de icra etmekten geri kalmıyorlardı. Öyle bir zamanda çıkılacak ki bu gizli çıkış her ne kadar Cenab-ı Hak onları müşriklerin karşısından geçerken bile Resulullah'ı görmeyecek şekilde set çektiyse de İki Cihan Serveri Efendimiz de yine o aklın efendim o beşeriyetin gerektirdiği icabları en güzel şekilde yaptı. Belki böyle yapmayaydı bizlere de farklı kapılar açılırdı. Biz çünkü bazı şeyleri gerekli lazım gelen şeyleri yapmadan Cenab-ı Hakk'ın siyanetini ve muhafazasını isteriz. Allah Resulü'nün imanına ve beşer ölçülerine ne kadar e, kayıtlı olduğuna ve ehemmiyet verdiğine bakın ki Allah Teala'nın bizzat sıyanetini muhafazasını gördüğü halde Üzerine düşeni hem ümmeti için hem kendisi için de ifa etmiştir Yani ne yapmışlardır? Ayın o hiç gözükmediği, ziyasının çok az olduğu Ayın son günlerinde, gecenin en karanlık olduğu zamanlarda, karanlık gecelerde hicrete başlamışlar. Ve yine baş başka bir taktikle Medine tarafına doğru değil, Sevir Mağarası'nın bulunduğu Güneybatı tarafına doğru gitmişlerdir. Bu manidardır. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca 27 seferde hicrete başladıklarını da hatırlatmak istiyoruz. İnşallah ikinci bölümde ağız tadıyla işleyebileceğimiz başka bir yer var ki, o ayeti kerimenin inişi vesilesi ile daha güzel şeyler de konuşacağız inşallah. Evet iz sürenler Eyvallah. ne yaptılar? İki can server efendimizin bulundukları Hazreti Ebubekir efendimizin bulunduğu mağaranın kapısına kadar geldiler. Dediler ki izler burada bitiyor. Bundan sonra iz yok. Bu mağarada veya civarında olmaları lazım dediler. İşte şimdi tam o anı, o esnaı beraberce zikredeceğiz inşallah. Bu sırada sevgili peygamberimizle Hazreti Ebubekir onları görüyor fakat müşrikler onları göremiyorlardı. Yani hemen el uzatsalar ayaklarını tutabilecek kadar yakınlar. O şekilde. Düşünün. Bir sürü azgın Haydut şakıyı, eşkıya hepsi orada. Ve mağaranın önünde dolaşıyorlar. Hz. Ebu Bekir Efendimiz daha sonra anlatacaktır. Yani içeri bakıyorlar, göremiyorlar. Bir de ayakları gözüküyor. Yani uzatsalar şöyle eğilseler ayaklarını vurabilecek kadar yakınlaşıyorlar. Evet. Hz. Ebu Bekir fazlasıyla telaşa kapıldı ve üzüldü. Ya Resulallah dedi. Beni öldürseler de gam çekmem. Ben nihayet bir ferdim. Ama... Allah göstermesin sana bir zarar ve ziyan eriştirilecek olursa bu bütün ümmetin helakine sebep olur şimdi burada daha farklı bir konuşma da var ilk önce Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh'a Ya Ebu Bekir korkma buyuruyor Ya Resulallah kendim için korkmuyorum sizin için korkuyorum size bir şey olacak diye korkuyorum diye söylediğinde Ya Ebu Bekir korkma Allah'ı zikret. Ya Resulallah, Cenabı ı Hakk'ı zikrettiğim halde, devamı tevhid ettiğim halde, korkuma mani olamıyorum. Deyince, işte iki cihan serveri, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kulağına eğilerek, ancak onun duyacağı bir şekilde, şöyle çek diyor ve eliyle elini tutuyor. Musafa eder şekilde Ve kulağına Zikullah'ı talim ediyor ve telkin ediyor Allah Resulü'nün o telkininden sonra Cenab-ı sıddık -ı Ekber Zikretmeye başladığında Yerde gökte Artlarında sayısız Meleklerin ordunun Bir melaike ordusunun Kendilerini kuşattığını ve muhafaza ettiğini görüyor O zaman Kalbine bir sekinet iniyor İşte Bu Hafiz zikrin yani gizli zikrin menşei de bu mağarada verilen tesbihatla alakalıdır. Tariki nakşi gelen bu ekol, hafiz zikir ekolü ancak yanındaki kişinin duyacağı kadar verilen bu telkin daha sonra büyük bir tasavvufi ekol olmuştur. Hafiz zikrin dayandığı yerde oradaki biattır. Ayrı bir biat sistemiyle, ayrı bir telkinle. Kelime-i Tevhid'in ayrı bir sırrı Kendisinde zuhur ediyor Bu hadiseyi Bu korkusunun giderilmesi Hadisesini Hz. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin Kalbinin Sekinet bulması hadisesini Hatta ve hatta Daha acayibi Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin Resulullah'tan sonra Yerine kaimi makam olarak Halife olacağının işareti işte bu hadise üzerine inen Tevbe Suresi ayet 40'ta işaretlerle belli edilmiştir. Nasıl? Şimdi okuyalım inşallah. Ondan sonra devam edelim. Resul'e Kibriya kemale emniyet içinde üzülme. Allah bizimle beraberdir buyurarak ona teselli verdi. Hazreti Ebubekir yine "Ya Resulallah" dedi. Onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden bir bakı verse bizi görür. Fahri Alem Efendimiz yine emin ve mütevekkil bir şekilde Ya Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen akıbetin ne olacağını zannediyorsun. Yakalanacağımızı mı sanırsın buyurdu. Sonra da Hazreti Ebu Bekir'in iç ferahlığa kavuşması için Cenab-ı Hakk'a dua etti. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde bu hadiseye şu ayetiyle işaret eder Evet şimdi bu ayeti kerimeyi dinleyelim mi konuşalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim Eğer siz ona Resulüme yardım etmezseniz Hatırlayın ki kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman Bizzat Allah ona yardım etmişti Yine de o musretini esirgemez O öyle bir zamandı ki Resulullah ancak İkinin ikincisinden ibaretti. Bir tek yanında Ebu Bekir vardı. Şimdi yalnız dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu, bu ayetler Medine'de nazil olmuştur. Yani hemen orada nazil olmadı bu ayetler. Bu ayetler daha sonra yani Allah Resulü'nün etrafında bu kadar insan varken artık o ordusunu kurmuşken artık o Medine'de medeniyeti kurmuşken artık o Önüne set çekilmez bir iktidara sahip Olmuşken siz ona yardım Edip etmemeyi düşünüyorsunuz Unutmayın ki sadece iki kişi olduklarında bile Allah Onları müşrik ordusuna karşı Ne yapmıştı Muhafaza etmişti Yine öyle koruyamaz mı zannediyorsunuz derken işte o mağaradaki Tecelliyatı Medine-i Münevvere'de nazil olan bu Ayetlerle Cenab-ı Hak bildiriyor Devamını okuyunuz o zaman onlar Sev Dağının tepesindeki mağaradaydılar. Peygamber o vakit arkadaşına mahzun olma, Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir diyordu. Allah o arkadaşının üzerine kalbine sekinetini, kuvveyi maneviyesini indirmiş, onu habibini görmediğiniz manevi ordularla teyit etmiş, kafirlerin kelimesini küfürlerini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi, tevhid kelimesi ise çok yücedir. Ya evet. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. O öyle bir zamanda ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti. İkinin ikincisi. Bazı alimler diyor ki ikinin ikincisi demek, birincisi Resulullah'tır. Hilafet ikinci olarak Hazreti Ebu Bekir'dir. Bu ayeti kerime bunu da işaret ediyor diyorlar. Cenab-ı Hak iki kişiydiler. Yanındakine Resul böyle dedi demiyor da niye ikinin ikincisi? Bir ve iki olarak sayılıyor. Birincisi halifelerin, müminlerin halifesi ne kimdir? Halifetül mümini Allah Resulü'dür. Sonra kim olacaktır? İşte bu ayeti kerime ona da işaret ediyor diyorlar. İkinin ikincisi dedi. Ayrıca o arkadaşına mahsun olma Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir diyordu. Allah o arkadaşının üzerine kalbine sekinetini indirmiş. Onu görmediğiniz ordularla teyit etmişti. Kafirlerin kelimesini alçatmıştı. Allah'ın kelimesi olan kelime-i tevhid ise yücedir. İşte kelime-i tevhidi telkin ediyor orada. Burada demek ki hem Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Bir kere Yârı Rasulullah'tır. Resulullah'tır Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bir lakabı da Allah Resulü'nün mağara arkadaşı Yârı Rasulullah. Resulullah Allah Resulü'nün ma mağara arkadaşı Sâniyetneyni diyerek de O ikinin ikincisi diyerek de Bir ve iki oluşundan Allah Resulü'nden sonra Hilafetin Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Tarafından temsil edileceğini işarettir Ayrıca Kelimetül Ulyâ Kelimetül yel Ulyâ diye ifade edişi Allah'ın kelimesi ise yücedir derken Kelime-i Tevhid'in bir manası da bir lakabı da Kelimetül Ulyâ'dır. Yüce kelime. Yüce kelime. İşte orada Kelime-i Tevhid'i ilk hadisi var Hazreti Sıddîk-i Ekber'e. İşte o vesideyle kalbinde sekinet zahir oluyor. Yoksa o korkulmayacağını, yanında Resulullah Efendimiz olduğunu Allah'ın onları koruduğunu Hz. Ebu Bekir Efendimiz bilmiyor mu? Fakat işte mürşidane ve ehli olanın efendim e, ikna edici, sekinet verici telkiniyle ancak insan aynı lakin mertebesine ulaşacağına işarettir ki Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz gibi sıddık olma hali bile olsa yine Resullah Efendimizin selahiyetli bir zat-ı alinin ne yapması lazımdır? Telkini lazımdır. Bu telkinle beraber aynel yakın mertebesi açılır. Bildikleri bunun böyle olduğunu bilmiyor musun dersin adam bilir bilir yapar. Ama gördükten sonra yapabilir mi? Bak Allah seni şöyle şöyle yapar sakın yapma. Herkes bilir hırsızlığın günah olduğunu. Herkes bilir cehennemde yanacağını kötü bir şey yaptığında bilir. Ama aynel yakın derecede iman sahibi olmadığı için yine yapar. Fakat gören bir insan ona el uzatabilir mi? Aynı şekilde Allah'ın cennetleri cemali de böyledir, ikramı da böyledir. Bilmek ayrı bir şeydir, görmek daha farklı bir şeydir. Bilmeden görülmez, fakat görüldükten sonra ayrı bir ilim verilir insana. O da bir daha kalpten asla silinmez. İşte sekinet o zaman gelir. Aynen yakıin mertebesine gelmeden insan sekinet sahibi olamaz. Görmek için de muhakkak bir ehil lazımdır. Ona o yolu açabilecek bir rehber. O rehberin telkini Ve kalp gözünü açabilecek şekilde irşadı lazımdır Bu tasavvufi bir ekol Olarak da hala günümüze Kadar gelen bir ekolünde Başlangıç yeridir menbaıdır O Sevir mağarasındaki Hadise Evet, Sevir mağarasına Oldukça yaklaşan müşrikler Şu mağarayı da arayalım dediler Konuşulanları Fahri kainat efendimizle Sıddı iki ekber duyuyorlardı Hemen mağaranın önünde konuşuyorlar. Yani. Konuşmalar duyuluyor o kadar. Evet. İçlerinden biri mağaranın ağzına geldi. Fakat içeri girip bakma lüzumu hissetmeden geri döndü. Neden girip içeri bakmadın diye sordular. Mağaranın ağzında iki yabani güvercinin yuva kurduğunu gördüm. Orada olduklarına asla ihtimal vermem diye cevap verdi. Azılı müşrik Ümeyye bin Halef arkadaşlarına hiddetli hiddetli şöyle seslendi hala mağaranın orada ne dolaşıp duruyorsunuz Orda örümceğinin ağ bağladığını görmüyor musunuz vallahi ben bu ağın Muhammed doğmadan önce gerilmiş olduğu kanaatindeyim yani öyle böyle bir ağ değil yani bir tane ağ yapılır işte bazen yok mudur yazılmazın ev, evimizde köşede falan bir tane örümcek garibim ağına atar bakarsın a örümcek gelmiş sallanıyor dersin al al atarsın öyle bir ağ değil Baya perde gibi bir ağ örüyor Fakat neticede Örümcek zayıf bir hayvandır Şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyorum Hatta örümceğin zayıflığını Ve örümcek yuvasının zayıflığını Ankebut suresinde Cenab-ı Hak ya Ne kadar da zayıf bir ağı vardır onun Ne kadar da Kuvvetsiz bir evi vardır Orayı sığınak edinmiştir kendine Şöyle bir püf diye bir rüzgar esiverse Evi allak bullak olur işte Allah'ın gayrına şeylere takılanlar da buna benzerler diyor Hazreti Allah. Allahsız bazı dayanaklara dayanıp da benim malım var, mevkim var, kendi görgüm var, kudretim var, şuyum var, ordum var bir sürü şeyler der ama Allahsızsa bir insan örümceğin yuvasından daha hafiftir onun yuvası. Manasına gelen ayet var. Şimdi bu bir. İkincisi hani ne deriz korktuğumuzda falan örfümüze de vardır. Ya yüreğim pırpır ediyor deriz. Veya bak çocuğun yüreği görüyor musun? Kuş kalbi gibi pırpır pır ediyor. Kuş da hemen şöyle bir ses çıkarttığında pır diye hemen kalkar. Çok ülkek bir hayvandır. Hemen ufacık bir ses duyunda hani bir pat bir şey patlattıklarında maytap patlattıklarında çocukların hemen ilk önce kuşların da havalandığını görürsünüz. Ve yazın böyle kavakları mesken edinmiş sığıcıklar, serçeler falan vardır. Biraz akşamüstü şimdi böyle birazsa yazlık yerlerde olan, köy yerlerinde olan insanlar bilir. Şehirlerde var ya, şehirlerde de var böyle. Kavakları falan böyle mesken tutarlar. Akşam grube derken hepsi birazdan böyle cıyak cıyak bağırırlar. Yani bayağı böyle şakırlar, şakır şakır cık cık cık cık sesler çıkartırlar. O kavakların dibine gidin şöyle bir diye avcunuzda bir vurun, bir tane şaplak vurun şöyle bir alkış tut, bir kere vurun. Şak diye sesleri kesilir. Anında korkarlar uçmasa bile. Güvercin gibi yüreği pırpır ediyor. Kuş gibi yüreği pırpır ediyor. Bebeklerin bile kalp atışı ona benziyor Ama kuş gibi bak bak nasıl nabzı atıyor denir. Niye bunu anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Allah Teala yüzde deve ödül konulmuş. En azlı haydutlar gelmiş. Her türlü kan içici bilinen de zalimler gelmiş. Ne kadar kuvvetliler değil mi? Allah'ın acayip bir tecelliyatı vardır. Böyle kavi insanları hep basit gözüken en hafif ordusundaki neferlerle uzaklaştırır bertaraf eder örümcek yuvası çok hafiftir onların yaptığı bütün düzeni o zayıf bir örümceğin yuvasıyla bozar adeta Allah istihza eder oraya on tane yılan yirmi tane de aslan koydursaydı Hz. Allah yine yaklaşamazlardı Öyle değil mi efendim yer katlansa dür olsa yukarıdan kayalar yuvarlansa kalabilirler miydi orada kalamazlardı hayır Niye efendim mağaranın kapısına kadar geldiler de bir örümcek ağıyla bile sizi ben bertaraf edebilirim. Sizin bütün kuvvetli gördüğünüz hilelerinizi çok basit bir, zayıf bir şeyle bile bertaraf edebilirim. Ben öyle Allah'ım diyor Hazreti Allah. Bensiz olduğunuzda bir örümcek bile sizin hilelerinizi bertaraf eder. Allah'tan uzaklaştığınızda Resul aranızı öyle perdeler koyarım, kalplerinizi öyle mühürlerim ki, arada şeffaf bir perde bile olsa onu görmekten aciz kalırsınız. Ama bak, 1400 sene sonra gelen Allah Resulü'nün aşıkları, değil örümcek ağı, arada asırlar olmasına rağmen, hala Allah Resulü der, gözleri yaşarır. İşte Allah ve Resulüne gönül verenlerin hali budur. Arada hiç perde yoktur. Ama görmek isteyene, yıllar bile mani olmaz. Görmek istemeyene Allah şeffaf bir perdeyi bile, tülü bile, bir örümcek anı bile kat pekat perde yapar. Çok ürkek olan ki yabani güvercin diyor. Hani şey evcil güvercin olsa ıslık öttürürsün, şey yaparsın yanına kadar sokulursun. Mesela şehirlerde yaşayan kumrular, güvercinler biraz daha böyle korkusuzdur. Yabani güvercin. Yani en ufak bir şeyden pır diye uçması lazım. Yani böyle hep istim üzerinde derler ya. Bakıyorlar ki hemen gönlü pırpır eden zayıf bir hayvan. Hemen ürkek bir hayvan. Bir diğeri de zayıf bir hayvan. Ama Allah onların kuvvetli oyunlarını kendilerince kurdukları o zalim orduyu çok zayıf mahlukatıyla def ediyor. Allah. Tenezzül bile etmiyor onların başına taş yağdırmayı. Tenezzül bile etmiyor kavi hayvanlarını onların üzerine salmayı. O kadar zayıf ki delilleri ibretliktir bu. İşte o yüzden örümcektir. O yüzden güvercindir. Mekke'de yine müşriklerin ilanını küçük bir kurtçuğun yemesi. Aynen. E, Ay bak. Çok yaşayacaksın. Benden çok yaşayacaksın. İşte o zaman da yine bunu zikretmiştik. Çok büyük büyük efendim saltanatla çok itibar ettikleri şeyi küçücük gördükleri zayıf gördükleri şeylerle Allah iptal ediverir. Bu onların dünyalarının ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Bir örümceğin Allah Resulüne hizmet edebilecek bir örümcek kadar nasipleri yok. Örümcek kafalı diyorlar ya. Nerede örümcek kafalı? Ya, evet. Bunun üzerine mağaranın yanından uzaklaştılar. Böylece Cenab-ı Hak nöbetçi tayin ettiği bir örümcek ve iki yabani güvercinle sevgili Resulünü bütün Kureyş'e karşı korumuş oluyordu. Perşembe günü geceleyin, Sevir Mağarası'na Hz. Ebu Bekir'le birlikte giren sevgili Peygamberimiz, Cuma, Cumartesi ve Pazar gecelerini orada geçirdi. Üç gün, üç gece mağarada gizlenmeleri tedbir içindi. Müşrikler bu zaman zarfında, onların Mekke civarından uzaklaşmış olduklarına kanaat getirecek ve bir derece takiplerini gevşetmiş olacaklardı. Nitekim de öyle oldu. Mağarada gizlendikleri zaman zarfında, Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah aldığı talimat üzere gündüzleri Kureyşler arasında dolaşıyor, ne konuştuklarını, neler düşündüklerini öğrendikten sonra geceleri gelip Resul-ü Ekreme haber veriyordu. Geceyi orada geçiriyor ve aydınlık tamamıyla etrafı sarmadan Mekke'ye geri dönüyordu. Diğer taraftan Hazreti Ebubekir'in kölesi Amir bin Fuheyre de o civarda koyunlarını güdüyor. Hem, hem Abdullah'ın izlerini yok ediyor, hem de onlara süt götürüyordu. Evet. Böylece üç gün üç gece hayatta geride kalmış oluyordu. Yani üç gün 3 gece hayatta geride kalmış oluyordu. Tabii tuhaf, değişik, romantik bir ifade olmuş. Allah selamet versin. Yani evet, yorumsuz geçiyoruz. Kureyşlerin Resulü Ekrem ve Hazreti Ebubekir hakkındaki arama taramaları da bir derece gevşemişti. Hazreti Abdullah'ın Mekke'den getirdiği haber bu meyandaydı. Bu arada daha evvel kararlaştırıldığı üzere kılavuz olarak tutulan Abdullah bin Uraykit de kendisine teslim edilen iki deve ile birlikte kendi devesi de yanında bulunduğu halde pazartesi günü seher vakti Sevir Dağı'nın eteğinde göründü. Evet. Peygamber Efendimiz ve beraberindekilere yol azığı olarak bir koyun kesilmiş eti pişirilmişti. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kızı Esma radiyallahu anh, bunu bir dağarcığa koyup bir tulum suyla birlikte mağaraya getirdi. Hazreti Esma dağarcık ve tulumun ağzını bağlamak için bağ getirmeyi unutmuştu. Mağaradan hareket edileceği sırada civarda bağlayacak bir şey bulamayınca belindeki kuşağı yırtıp iki parçaya ayırdı. Bir parçasıyla yemek dağarcığının diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Esma'ya cennette iki kuşak var buyurdu. Bu sebeple Hazreti Esma'ya Zatun Nıtakayn, iki kuşak sahibi denilmiştir. Resulullah Efendimize zerre kadar yapılan hizmetin ecri muhakkak surette çok büyük olacaktır. Mesela Sevir Mağarası'ndan ayrılışları bahsindeyiz Fatih abi ikinci bölümü de öyle nihayete erdirmiştik, ara vermiştik. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. İstiyorsanız devam edelim. evet Eyvallah. Bendeniz de biraz böyle boğazımdan da şeyden de hasizim. Ee, i̇nşallah programı güzelce devam ettirelim. Mağaradan hareket saati gelmişti. Hazreti Ebu Bekir, iki devesinden en üstün olanını Resul-i Kibriya Efendimiz'e takdim ederek... Anam babam sana feda olsun ya Resulallah buyur bin dedi. Resul-i Ekrem ben benim olmayan deveye binmem diye karşılık verdi. Hazreti Ebu Bekir tekrar O senindir babam anam sana feda olsun buyur bin dedi. Resul-i Ekrem yine binmem dedi. Satın aldığın bedeli bana söylemedikçe binmem. Mecbur kalan Hazreti Ebu Bekir Devenin fiyatını söyledi ve peygamberimiz de onu kabul etti Allah Allah. Evet. resul Ekrem ve Hazreti Ebubekir develerine bindiler Hazreti Ebubekir yolda kendilerine hizmet etsin diye Terkisine azatlı siyah kölesi Amir bin Füheyre'yi de aldı Yol göstermekte oldukça mahir olan Abdullah bin Üreykit önlerine düştü Sevir mağarasından ayrıldılar Resul-i Kibriya Efendimiz doğup büyüdüğü mübarek şehirden ayrılıyordu. Aşağısından geçerken Hezre ve Nam mevkide devesini durdurdu. Kutsi beldeye mahsun mahsun baktı ve ''Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevgili olansın. Bana senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur.'' Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım, senden asla ayrılmaz, senden başka yerde yurt yuva tutmazdım diyerek ona olan sevgisini dile getirdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mekana bile bir muhabbet, mekana bile bir vefa hadisesi var. Nezakete bak. Yani biz, Hadi Resulullah Efendimiz Kabe'de Kabe Allah'ın beyti orası olduğu için Mekke'ye karşı Alakadığı Resulullah öğrendik orayı Fakat ondan evveli düşünürsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı beldeye bile Ne kadar vefakar Ayrılırken bile dönüp Bakıyor Ona güzel sözler söylüyor Onun adeta bir insanmış gibi Konuşuyor sanki o insanmış da onun da gönlünü alıyormuş gibi konuşuyor. Resulullah Efendimizin bu nevi ahlakını, güzelliğini fark edemeyen kişiler kaba sabalıktan asla kurtulamazlar. Resulullah'ı tanıdıklarını düşünseler bile. Evet. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Habibi edibini teselli eden şu ayeti inzal buyurdu. esna elbette o Kur'an'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah, seni yine döneceğin yere Mekke'ye döndürecektir. Evet. Düşmanın takibini zorlaştırmak ve onu şaşırtmak gayesiyle Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan ayrı bir yol takip edildi. Önce güney istikametinde Deniz. Hani bir şey yani söylemeden söylemeyeyim diyorum ama şimdi bu kadar saat bu kadar programdır bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Şu saatte bizleri dikkatle dinlemeye Gayret eden kardeşlerimiz var. Demin okunan işte Suriye-i Kasas'taki bu ayeti eski arifler alim zatlar, Mekke'den ayrılırken okurlarmış. Sünnet-i Seniye'ye muvafık olsun diye. Bir de bu ayetin de bir sırrı varmış. Bu ayeti kerimeyi okuyarak o beldeden ayrılanlara veya bir beldeden ayrılırken bu ayeti kerimeyi okuyanlara Allah bir daha o beldeye gelmeyi nasip edermiş. Estağfurullah. billah, اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ Ayeti kerimesini, bilhassa eski hacılar bunu çok iyi bildiklerinden, alimlerin, ariflerin izini sürdüklerinden, oradan ayrılırlarken, veya sevdikleri bir beldeden, memleketlerinden ayrılıyorlar, gurbete gidiyorlar mesela, ayrılırken kendi beldelerinden, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Der. Arkasından da Suri Kasas 85. ayette. Hemen Kasas suresinin son sayfasının üstüdür. Estağfurullah. İnnellezî ferada aleykel-Kur'âne lerâdduke ilâ mâad. İşte elbette o Kur'an'ın tebliğini üzerine farz kılan Allah seni yine döneceğin yere Mekke'ye döndürecektir. Mekke değil ama sadece o parantez içerisinde Mekke. Yani yine gönd göndürecektir, döndürecektir. Burada tabi bu ayeti okumak işin bir sırrı. Ama bir sırrı daha var. İnsan bulunduğu beldede Kur'an'la, sohbette, zikullahla meşgul olur da bu ayeti kerimeyi okursa oraya dönmeden ölmez diyenler de var. Böyle bir şey. Hani dinliyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunu da duyuversinler diye söylüyorum. Fakirler sorarsanız ben bunu tecrübe ettim, bendeniz bunu birçok yerde tecrübe ettim ve gördüm şu yaşıma kadar bu ayet-i kerimenin böyle tecelli ettiğini bizzat da gördüm, şahit oldum. Evet. Önce güney istikametinde Kızıl Denize yakın Tihame'ye gittiler. Sonra kuzeye döndüler. Denizden uzak çöl içinden sahile paralel yol aldılar. Salı günü öğleye kadar durup dinlenmeden deve sırtında yol katettiler. İşte bazıları Beni Saat yurdunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, yüzmek, hani sünnettir diye biliniyor ya, bazı zatlarda sorarlar nerede yüzmüş peki diye. Hali sababetlerinde Beni Saat yurdundaki su göletlerde, göllerde iki cihan server Efendimizin e, yüzdüklerini Suya girdiklerini rivayet ederler. Bir de işte Hicret'te Kızıldeniz'in civarında kıyısından giderken Denize girdiği de söylenir. Bunlar da bir rivayettir. Öyle hani dediğim gibi bir güzellik olsun diye naklediyorum. Evet. Salı günü öğle üzeri bir gölgelikte bir nebze dinlenmek için konakladılar. Peygamber Efendimiz istirahate çekildi. Hazreti Ebu Bekir ise başında bir muhafız gibi bekliyordu. Bir taraftan da etrafa göz gezdiriyordu. Uzakta bir çoban gördü. Yanına gitti. Çobanın koyunundan sağdığı bir miktar sütü alıp getirdi. resul Ekrem uyanınca kendisine takdim etti. Efendimiz kanasıya içti. Evet. Yolculuk esnasında garip hadiseler cereyan ediyordu. Tabii garip hadiseler cereyan ediyordu derken. Şimdi biz e, Metin bazen... Şimdi şöyle haklı yazarlarımız, yani eline bir kitap aldı, siyerine bir ilk defa okuyan insanlar var. Nasıl anlatılacak buna? Değil mi? Aa bak çok garip şeyler oluyordu, denebilir. Ama şimdi iki cihan serberi efendimize yolculuk yapılıyor. Yani bugün herhangi bir efendim kalburüstü, yetenekli, biraz zengin, biraz efendim hali vakti yerinde olan insanla bile yolculuk ettiğinizde acayip şeyler görürsünüz. Yani bu çok tuhaf bir şey değil. Efendim yolu izi çok iyi bilen ne bileyim bir dağcı bir izci liderinin peşinden gidiyorsunuz mesela. Siz yoldan gelip geçersiniz. O bir tane yaprağı eller bak der bunda bu var. Şunda şu var. Aa dersin yine acayip şey. Bunlar normaldir. Ama yani iki cihan serveri Efendimiz'de yolculuk yapılıyor. Yani bunun artık garip şeyler oluyordu. Yerine bunun Türkçesi var. Yani Türkçesi derken Türkçeleşmiş bizde bir güzel ifade şekli var. Efendim bunu kimse anlamaz. Yahu Hayatımıza giren o kadar çok kelime var ki ne idüğü belirsiz. Artık biz onları kullandığımızda o kelimelerin sahibi olan milletler bile bize gülüyor. O vaziyetteyiz. Ya şurada yolculuk esnasında değişik tecellilere mazhar oluyorlardı. Fevkal beşer hadiseler zuhur ediyordu. Ne güzellikler, ne fevkalade haller zuhur etti gibi bir şey söyleseniz ya zannederim yine anlaşılır yani. Garip Hadise ceryan etti deyince, cık, Acayip yani Nasıl oldu ki bu demenizi icap eder Yani öyle bir kimse denmez şimdi Sen yolda gidiyorsun şimdi Senden Mustafa'cığım böyle bir haz zuresi Garip bir hadisedir bu Ama Nebi olduğunda yani Anlatabiliyor muyum? Evet. Buna garip denmez ya bir şey yok Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha, çobanın o Çobanın şaşkınlığını konuşabilirsiniz Keçiden şimdi süt gelme hadisesini anlatacaktır Çoban şaşırabilir ama şimdi sen Nebi Zişan'ın hayatını okuyorsun. E, şaşıracağın daha çok şey olacak. Kendini sıkıntı dememiz icap eder. Yani muhabbetiniz ziyade olsun diye söylüyorum kıymetli dinleyiciler. Evet. Yani bazı ifadeler e, tuhaf oluyor. Yani bir, bir, acayip oluyor. Yani, pijamanın üzerine kravat giymek gibi falan. Veya tersini düşünebilirsiniz. <gülüyor> Nasıl oluyorsa. <gülüyor> yani yolculuk esnasında. Evet. Devam edelim yanına varıp süt istedikleri bir çoban onlara yanında süt verecek şu keçiden başkası yok fakat o da hamile oldu ve sütü çekildi dedi. Resulü Kibriya Efendimiz şifalı elleriyle keçiyi sağdı. Sağılan sütü hepsi kana kana içti. Evet. Hayretler içinde kalan çoban Allah aşkına sen kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine rastlamadım diye sordu. Resulü Ekrem Efendimiz kim olduğumu söylerim ama gördüğünü duyduğunu gizli tutmak şartıyla dedi. Çoban olur gizli tutarım diye söz verince Fahri Alem Efendimiz ben Allah'ın Resulü Muhammed'im buyurdu. Şimdi burada duralım. Eyvallah. Şimdi sen de ben bilmiyorum zaten izle ben hiç e, böyle bir süt sağma işi yapmadım. Çobanlık da yapmadım. Çobanlık yaptım da dört gün yaptım işte. Onda da böyle teferruatta uğraşmadım. Şimdi bir yere getireceğim mevzuyu da nereden çıktı deme. Öyle bakma bana. Allah Resulü'nün öyle bir hayvandan süt getirmesi sütün zuhura gel gelişinin mucize olduğunu anlamak için çoban olmak lazım. Yani şimdi biz baksak veya bir çocuk baksa bilmeyen bir insan baksa hayvanın sağda süt geldi denir değil mi? Onun olamayacak bir şey olduğunu fark edebilmesi için bir kişinin o sütün nasıl çıktığını bilmesi ve o sütün oradan çıkmayacağını bilmesi lazım. Yani bir ilme sahip olması lazım. Allah Resulü'nün orada mucize gösterdiğini anlamak için bir çoban olmak lazım. Buradan getiriyorum sözü. Bazıları Kur'an-ı Kerim'i bazıları Allah Resulü'nün hayatını okuyor da yani olabilir diyor mucize bunun neresinde diyor ya. İşte onların cehaleti, o sağdaki cahaletleriyle alakalı o. O hadisenin mucize olmayışıyla alakalı değil. Onların o mucizeyi görecek kadar bile ilim sahibi olmadıklarının işareti. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla, sadece lafzıyla bile uğraşsa, dil yapısı, dil bilgisi, Türkçesi, kendi lisanıyla meşgul olan bir insan, biraz ilim sahibi ise Kur'an-ı Kerim'e baktığında bunun mucize olduğunu hemen anlar. Ama kendi dilini bilmeyen, konuşmayı bilmeyen, uslub tanımayan insanlar Kur'an-ı Kerim'i böyle kitap okur gibi okurlar, çevirirler, mucize bunun neresinde derler. Mesela işte Kaptan Kustu'nun hikayesini anlatıyorlar ya, Merecal Bahreyn meselesini iki denizin birbirine heşte denizle uğraşıp bir ilmi sahada meşgul olan kişi o sahadaki Allah'ın sanatını görür. İşte insan ilimde ilerledikçe o ilmin karşılığındaki Allah Teala'nın hikmetlerini ve Resulullah Efendimiz'in işaretlerini ve mucizelerini daha müdrik bir hale gelir. Yani imanlı olması bir yana imanına köprü olur o ilim. Ama bugün Allah Resulüne ve Allah'a iman edemeyen insanların ekserisi cahillerdir. Hem o sahanın cahilleridir, hem kendilerinin cahilleridir. İşte burada o çoban ...bu normal bir hadise değil... ...senin gibi bir insan görmedim... ...dedikten sonra iki can serveri... ...efendimiz... ...eğer gizli tutarsan sana kim olduğumu söylerim... ...diyor ve... ...o zata bu şekilde hitap ediyor... ...çoban ne diyor bakalım... Hayreti bütün bütün artan çoban... ...demek Kureyş'in... ...yolunu sapıttı dediği zat... ...sensin öyle mi dedi... Evet. ...peygamber efendimiz... ...onlar böyle söylüyorlar buyurdu... ...bunun üzerine çoban... Ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin. Ya şakk kamer mucizesini mi görmediler? Allah Resulüne hiyanet etmek istediklerinde Allah Resulü'nün sesini duyup kendisini göremeyecek şekilde tecellilere mazhar olmadılar. Ne mucizeler gördüler, ne iman abidesi hal ve erken gördüler. Neler gördüler iman etmediler. Fakat çoban oradaki bir fiilden, oradaki bir hareketten onun ne kadar muazzam bir zat olduğunu çobanlık nispetinde fakat insaflı olduğu için o kadarcık ilmiyle Resulullah tasdike muvaffak oldu. Burada süt latifesi de enteresandır. Keçiden sütün zuhuru da enteresandır. Tasavvuf erbabı hep bunların birer alam olduğunu, birer işaret olduğunu beyan ederler. Yani inatçı bir hayvandan böylesi bir kendisinden süt beklenmeyen bir hayvandan böyle bir şeyin zuhuru sütün de ilme rumuz olduğu falan gibi bunları kendi içerisinde şöyle bir çekip çevirebilirsiniz ama şimdi programa sığmaz zerre kadar ilimden nasipdar olan kişi bir kap süt derecesinde bile ilimden nasipdar olan kişi Muhammedur Resulullah'ı demek mecburiyetindedir öğrendiği o kadar ilim onu muhakkak yine Resulullah'ın tasdikine götürür Resulullah'a tasdik edemeyen kişi bir kap süt kadar bile ilim sahibi değildir. Evet. Ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin getirdiğinde haktır. Senin yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Ben sana tabi oldum dedi ve orada İslamiyetle şereflendi. Çoban ayrıca kendileriyle gitme arzusunu da isar etti. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz, ''Senin buna bugün gücün yetmez.'' ''Benim muvaffak olduğumu haber aldığın zaman bize gel, katıl.'' buyurdu. Evet. Fahri Alem Efendimiz, beraberindekilerle üçüncü uğrak yerleri olan Kudeyb mevkiine geldiler. İstiyorsanız bu mevkiye gelmeleri hadisesinde nefeslenelim. Eyvallah. Üçüncü bölümü bu şekilde nihayete erdirelim. Çünkü bu bahis şimdi başlasak bitmeyecek. Efendim yarım kalması da güzel olmayacak. Burada inşallah bırakalım. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetiyle bizleri muhabbetlendirsin, muhabbetimizi ziyade eylesin. Ve böyle konuşma anında bazen sürçülisan ediyoruz. Cenab-ı Hak da rahmetellil alemin olan o serveri enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi bahşeyleyerek Hatamızı, kusuru küsurumuzu affı setre eylesin. Hatta seyyatımızı dahi mahveylemekle kalmayıp seyyatımızı hasenata tebliğ eylesin. Bu arada bize birçok elektronik posta ile ulaşan radyoya birçok tebrik ve hatta dualar gönderen kardeşlerimizi tek tek okuyamıyoruz ama gönderdiklerini hepsini alıyoruz, haberdarız. Buradan da onlara muhabbetle ve hürmetle niyaz ediyorum. Selam gönderiyorum. Cenab-ı Hak onları ve bizleri Yemin i mahşerde ül hamd altında Resulullah Efendimizin nurlu çehresine bakmak suretiyle ve birbirimize bakacak bir yüz ihsan etmek, bir çehre ihsan etmek suretiyle onları ve bizleri tartif eylesin. Havz-ı Kevser'den kana kana içmeyi, ve bu dünyada Resulullah Efendimizin muhabbetini tatmayı, ondan nasipdar olmayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan ve ikram eylesin. Bu dualarımızda indi Cenab-ı Hak kabul ettiği dualar meyanına ilhak ederek de inşallah müstecap eylesin. Amin.